1311 numaralı konu, Saffan bin Asal'ın ilme teşviki, Saffan bin Asal el muradiye gittim, bana ey zir, sabahın erken saatinde neden geldin, dedi, ilim için geldim, dedim, bana alim veya telebe ol, sakın bunların dışında bir şey olma, dedi.